Allah'ın mükerrem kulları, e, yaratıklarıdır. Nürden yaratılmışlar, semada kalırlar. Allah'ın emriyle ne yaparlar? Emrin yerine getirirler, e, istedikleri şekle girerler Bu Allah subhanehu ve teala onları müminleri için rahmet olarak gönderir ve düşmanları için de Allah'ın düşmanları için de azap olarak gönderir. Bu görevleri biz açıklıyoruz bugün. 11'den açıkladık. 12. görevleri Allah Teala bazı melekleri yaratmış, insanoğlunu cin ve ins afetlerinden, tehlikesinden, zeralinden kurusun. Uykusunda ve uyanık olduğunda ve her haletinde. Allah Subhanehu Teala öyle melekler yaratmış, insanları kururlar. Bu melekler de mutlak var, bir de özel var. Yani bu melekler her insanı kurur. Allah istese çafiri bile kurur. Yaratmıştır, aceli var. Kurur, çafiri bile tehlikeden kurur. Ama bunun da bu meleklerin de hası var. O da özellikle müminleri kururlar. Çünkü müminler Allah'ın dostlarıdır. Bu melekler her zaman bizimlendiler. Allah-u Teala bunları yaratmış bu sınıf bu e, özel melekleri yaratmış, insan oğluyla beraber dünyada yaşıyorlar demek Her zaman bizimle Uysak Uyusak bizimle başımızda kururlar. Hayatta, hayat normal çertlerde yürüyorsak bizimle bizi kuruyorlar. O, bunu da her insan hisseder. Bazen mesela insan bir yerden atlıyor ceddeden hemen ani bir tane sana dur. Durarsın. Yen yani saniyelik adımı atsan bir araba gelip sene vurar. Bazen bunu her çeşit hissediyor. Bu nedir? İşte o melektir seni kuruyor. Bazen çocuk merdiveninden düşüyor ama bir şey olmuyoruz. Allah kuruyor. Yen yani de o merdiveninden bir artı bir düşse, o yükseklikten düşse çocuk ölmesi lazım. Ama bakıyorsun ucuz bir, basit bir şeyden atlatıyor. O çocuk ölmüyor. Demek ki bunlar hafaza var. Bu melekler Hafızadır insanları hafız etmekten, tehlikelerden korumaktan mücelliftiler. Bu çafir de, mümin de dahiler içinde. Allah çafiri e, içmeti dereyi kurur. Nasıl yaratmış onu, rızkını da vermiş, onu da tehlikelerden kurur. Ama ister şeytan, ister cin. Ama insan kapsını şeytana atsa, seçimden sonra Allah Teala onu korumaz tabi. Kendin teslim oluyorsun şeytana. Ama şeytan sana zerel verse Allah Teala'nın hikmeti gereği, çafir de olsa şeytandan kuruyabilir seni yani de normal afetlerden kurur seni. Bakıyorsun e, deprem oluyor. Yani e, fayazan şey oluyor, sel oluyor. Yani e, tusanimi nedir? Tusanimi Tusanimi bunlar oluyor. Bular nedir? Afetlerdir. Doğal afetler. Bunlarda çafirler bile bir kısmı ölüyor, bir kısmı ölmüyor. Bakıyorsun adam, videolarda da görüyoruz YouTube'da, kıl payı kurtarıyor. E bu nasıl kurtardı? Yanında çöldü. E bunu Allah demek ki aceli yazılmış, kalmış rızkı dünyada onu melekler var kurtarır. Tabi yoksa şeytan kurtarmaz mı? Cin de kurtarmaz. Çünkü cin de bizim gibi nedir? Mükelleftir. Cin de Afetten belki zerel görebilir. Onun için bu özel melekler insanları kurur. Ama müminler için daha özel var. Çünkü Allah'ın has adamlarıdır. Tabi iman, İslam var. iman derecesi var. ihsan derecesi var. Ne kadar Allah'a yakın o kadar kuruman daha fazla daha fazla sıkı var. Bu melekler insanları kurur. Bu da ayeti kerimede e uh, r'at şurasında sawaun minkum man aşarra'l kavl ve men jehra bihi ve men huwa mustakhiffun bi'l leyl ve saribun min bayni min diyor ki kim bir sözü aşkar etse cizli kalbinden geçse Allah subhanehu teala bunları hepsini bilir. Gece gündüz de olsa Allah teala bunları bilir. Allah subhanehu teala bunları bilir. Gece gündüz bile sizin üzerinize ne var? Hafaza var. Bu hafazalar nedir? Allah'ın yarattığı kulları Allah'ın emriyle kurullar. Allah'ın emriyle bunları ne yaparlar? Kururlar. Bu muakkibatun min beyniyedeyhi, alimler duyurlar, olar meleklerdir. Muakibat meleklerdir, kuruyucu meleklerdir. İşte bu meleklerin Allah subhanehu ve teala ne kadar büyüç azim Rabbimiz var, bunları yaratmış bizim için bizi kuruyorlar. İyidir sen kendine, şimdi bir patron oldun, zengin adam oldun, başbakan oldun, bakan oldun, en sağlam kurumaları kendine alıyorsun. Ama bu, seni Allah kuruduktan sonra he, ne kadar sağlam, dijital kurumlar bile getirsen, elektronik, her şeyleri elektronik olsa kurumaların bile, Başkalar da var çünkü o elektronik dijitallar için yarat ya, yapmış insan yapmış. Başkalar da onun püf noktasını bular, onu bile aşarlar. Ama Allah seni kurudu hiç kimse ona aşamaz. Onun için İbn Abbas'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Allah seni istese e, bu dünya toplansa sene bir zerel versin. Allah istememişse veremezler. Bir herleri dokunsun seni. Allah istememişse veremezler. Çünkü Allah kurusa seni, hiç kimse sana zarar veremez. İşte tarih boyunca da bu da var. Allah subhanehu ve teala bazı e, alimleri, bazı zalimler zamanında ne yapıyorlar? E, Misir'de bir Ahmed İbni Tolon vardır. Misir hakimi. Biraz zalimliği vardır. Bir alim de vardır. O alimi getirir. Fatva vermez kendi istediğine göre. Atar mahpushaneye. O da hep onun şeylerine konuşuyormuş. O alimin adı Abul Hasan. Atalar onu şeye mahpushaneye, mahpushanede de diğer buna bir aslanı acıt, acı, acı, acı acıtın onu gönderin üzerine. Aslan düyür gelir alimin salallar aslanı neredeyse oradakiler bakıyorlar ne, nasıl parçalar bunu yer. Aslan gelir, bu adam da namaz kılıyor. Namazda gelir canım. Aslan gelir, yanında çöker oturur. Nasıl köpek gelir, sahibinin yanında oturur, böyle oturur. Sonra namazını biter, aslan bir hareket etmiyor, aslanı çıkardılar giderler. Sonra çağırır bunu yanına. Diğer, sen ne yapıyordun? Yani ne geçti kalbinden, korktun mu aslan geldiğine? Hayır diye ben şunun hesabını ediyordum. Namazda geldi aslan beni diliyle. Cık, dilini sürdü bana. Bu necis mi dili necis değil. Ebdesim bozulur namazım onun hesabını ediyordum. De. Bak evliya Allah'tır. Allah kurdu onu. Yırtıcı hayvan bu olmuşudur. Yani bu şeyde tarihte var bu. Çok var böyle. E bu nedir? Allah kuruyor. Allah istese insan var dağdan düşüyor. Ölmüyor. Ada, i̇nsan var uçak düşüyor. 400 sene çişi öl, ölüyor. Bir tane, çi tane kuruyor. Ölmüyor. Canlı çıkıyor. Nedir bu? Depremlerde gördük. E Demekçi bunlar ne var? Hafaza var. İnsanı kururlar. Evet. Bir kardeş de yazmış hocam. dördüncü kattan düştü. Hiçbir şey olmadı. Bak bir arkadaş yazmış. kızım dördüncü kattan düştü. Şu anda diyor. Bir şey olmadı onun. Demekçi orada hafaza var. Böyle alıyorlar melekler. Allah çünkü onun izin vermiş yaşasın. E, rızkı var bu dünyada alıyorlar bırakıyorlar yeri onu yen yani ucuz böyle hafif bir şeyler yani hiçbir şey olmuyor kuş gibi bir dayak akıyor evet bunu hepimiz yaşıyoruz ve yaşamışız ve görüyoruz evet bunlar da cizli kuvvet değil bunlar meleklerdir biz iman edenler buna iman ediyoruz meleklerin görevini niye ediyoruz çünkü meleklere iman etmeyen kafir olur İmanın şartlarındandır. Olması olmasındandır. E melekler nedir? Tam detaylarıyla bilmemiz lazım melekleri. Bir detaylarından da birisi budur. Evet, onun üçüncü Allah Teala bir kısım meleği melekler dedik sayıları çoktur. Hiç kimse bilmez. Allah ayette dediği gibi Allah'ın askerlerini Allah'tan başka kimse sayılarını bilemez. Bir kısım Meleki de Allah Teala yaratmış ki ne için? Sadece ana karnında çocuğun ecelini, amelini, rızkını orada yazsın. Yani sadece görevleri budur. İyidir bunların görevleri biter mi? Bitmez. Bak, gücünde dünya küçük bir çoy gibidir. İnternet nimeti var. Tabi kirdes desen nimettir. Şerdes desen şer Bakıyorsun cünde kaç dakikada bir çocuk doğuyor. Demek ki melekler nedir? İş başındadılar. Kaç milyar insan var yer üzerinde? Hepsi ne oluyor? Hamilelik kalıyor. Bu meleklerin görevleri bu ceninlerin ana karnında yazması lazım. Yazıyorlar acelin. Bunlardan görevliler. Onun için Allah Teala'nın hiçbir şey kaçmaz. Kendisi bir evreni yaratmış. Her şeyden haberdardır. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde şöyle açıklıyor. Diyor inne ehadakum yecmu yecmu hulkehu fi batn ummihi 40 yom 40 günde bir kişinin 40 günde toparlanır. Yani cenin babanın süpermiyle ananın yumurtası 40 gün sonra aşı olduktan sonra ne olur? Toparlanır. ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِتْلَ ذَلِكُ 40 gün sonra da ne olur? Alak olur. Bir patta kan olur. Rahme yapışır. ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً bade ذَلِكُ 40 gün sonra da ne olur? et parçası gibi olur. Rahmin neyine yapışmış? Duvarına. 120 gün oldu. 120 gün sonra Resulullah diyor ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُوا بِأَرْبَعَ كَلِمَاتٍ Allah Teala o çocuğu o et parçasına bir melek gönderir. Dört tane meseleyle ilgili. Dört şeyini yaz diyor. o meleke diyer ki Rabbil Alemin yazkıb yaz bu dünyada ne yapacak onu yaz sonra wa risqahu rızkını yaz ve ajalehu ajalini yaz nerede bitecek hangi toprakta bitecek Allah bilir wa şakiyyun em sa'id yoksa mutludur yani ehli cennettir yoksa ehli nardır Cehennem ehlidir. Eydir bir tane gelir diğer Allah ben çocukça'n kaderimi yazmışsa rızkımı yazmışsa ben çalışmayacağım rızkım yazılmış. Değil mi? Ee, İman da amel etmesem zaten Allah yazmışsa amel ederim. İstesem etmeyeyim ne çaram var? Ederim. İstesem yazmamışsa etmem. Öyle doğru mu? Doğru değil. Allah-u Teala bunları neye göre yazıyor? Allah-u Teala bunları neye göre yazıyor dedik? Allah Teala dünyayı yaratmadan önce biliyor fi tarihinde filan oğlu filanı yaratır o hangi seçim hakkı da verilir hangi yolu seçer onu da bilir. Yani sen dünyanın sonunu bildiği için yaratmadan önce Allah Teala dünyanın sonunu biliyor. Ona göre senin rızkın yazılır. Yani bu senaryo olmuş. Sen gelip bunu tamamlıyorsun. Ama bu senaryo, ana çizgide evet Allah'ın istediği gibidir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا yaşa Allah. Bu evren Allah'ın emriyle yürür. Ama bu senaryoda sene seçim hakkı var. Nerede? Herden şer. Sen heri seç, bırak Allah Teala senaryoyu çizmiş. Müminler çırağına girersin, her şey seni kurur. Şer'i seç, şeytanın çırağına girersin, orada seni şeytan götürür cehenneme. Yeter ki sen adımını at, hiris et, rızkının şeyini Allah'a Allah. okur. Evet. Bu meleklerin de görevi nedir? İşte bu dört şeyi ana karnında insanoğlunun hayatı yazılır. Bir de bedbaht mı yoksa şeydir. Buradan ne çıkıyor? Diyorlar ki gayb ayetinde var ki diyor ki Allah subhanehu teala sadece rahimde Allah'tan başka kimse bilemez. Tıp ilerledi bundan 60-70-80 sene önce diyelim. Ne dediler? Ha dediler ana karnında çocuk ercektir, dişidir bunu biliyorlar. Hani Kur'an'dan tazat oldu. Kur'an demekçi doğru çıkmadı. İşte bunu bu teoriye cevap nedir? Bu hadistir. allah Teala tıp ne kadar Allah Teala demiyor karnında kadın mı erkek mi bilmez. Rahimde ne var onu bilmeziz. O, ay, o ayetin açıklaması bu hadistir işte. İşte ehli sünnetin de özelliği budur. Muallicilerden akılcılardan hariç nedir ehli sünnet? Bir meseleyi bir ayetten anlamaz. O meseleyle ilgili bütün deliller toplanır, ondan bir hüküm istinbat edilir çıkartılır. İşte bu da o ayata açılıyor. Ana karnında kimse bilmez. 9 aylık da olsa bilmezler bu e, şeydir, e, betbaht mı, mutlu mu? Onun için bilir Allah'tan başka kimse bilemez. Bir de ilim ilerlemiş biliyorlar. Ana kardında ne var? Ama dört aydan önce de bilemiyorlar. Dört aydan sonra biliyorlar. Çünkü dört aydan sonra o ceninin organları oluşuyor. E bugün de o trason var. Onu ile görüyorlar içeri. Çok bir ilim değil. Allah-u Teala bilmezdi bu ilim teknoloji bu kadar oluşuyor. Ama teknolojiye ne kadar ilerlese bir insanın bir dakika sonra başına ne gelecek bilemezler. Kim dese iddia etse yalan diyor. Bak deprem ne kadar uğraşıyorlar. Geçen gün Japon çok övünür yeni bir şey icat etmiş Tushanimi'den sonra Japonya'da e, e, depremi 15 dakika önce keşfetmiş haber verecektir. 15 dakika önce. Halbuki gözden görünen bir şeydir. Fesen insanın geleceğini hiç kimse Allah'tan başka bilemez. Evet. 14. 14. Mesela e şey, görev, e, meleklerin cörevleri. İnnehu Allah Subhanahu ve insandan insanla bir melek bırakmıştır. Devamlı onu Her insanla bir melek var. Aynen zamanda her insanla Allah bir kurucu melek vermiştir. Biz dedik, genel kurucular var. Bir de her insanla Allah teala bir tane melek ne yapmıştır? Görevlendirmiştir. Allah Teala bak, bizi hem rızkımızı veriyor, hem de kurumamız altına bir melek veriyor. Yani her insanın yanında bir melek var, onu kuruyor. Hata yaparça seni uyarır. Nasıl hissediyoruz bunu? İçinize, içinizde hissederiz. Biraz imanımız olsa nefsimiz bizi levm eder. Ona da Allah Teala yemin ediyor. Ennefsüllevvâna. Levm eder bizi. O levm işte melektir bize veriyor. Bir de şeytan, iblis Allah'ın rahmetinden kavulmuş allah Teala'yı teklit etmek istiyor. Onun için kullarına ne diyor? Siz Rabb'siniz. Siz Allah'sınız. Diğer onları ilahsınız. Onun için Fıra'ın dedi ben sizin Rabbiniz. Nereden dedi? İşte iblis onun imamıdır. allah Teala her şey Suyun üzerindedir dünya yaratmanınca. iblis de yer üzerinde Erşini suyun üzerinde koydu. Şu anda da Erşi okyanustadır. Amerika kıyılarında orada bir yerdedir. Hatta Musallas Bormada diyorlar üçgenin ha onun Erşi oradadır Cemileri oturuyor. Ferazen biz ne yalanlarız ne doğrularız. Ne yapar? İblis Allahu Teala'yı taklit ediyor. Her Allah Teala her insana bir kurucu melek vermiş, o da gelmiş her insana bir yoldan şaşıran bir şeytan yanını ekliyor. Kendi cinsinden cin şeytanı. Bazen cin senatını işlemezsene ins şeytanını devreye sokar. Kendi ins şeytanları var, onları musallat eder. Ahmet diğer git Mahmud'un yanına buna cin şeytanı işlemiyor. Ayet mayat okuyor, cin şeytanı şeyi bitiyor. Git sen yanına sen kendisindensin, detaylı yollarda ona anlat. İşte ne der? Bakarsın bir insan hataya düşer. Niye düştün ya? Diğer filan benim şeytanım oldu. Aynen doğrudur bu. Siz bakmayın bu avamın laf kereydi. Aslında bu itikatte, inançta yeri var işte. İşte bu iblis bizim ne kadar büyük düşmanımızdır bilinç. Allah'ın rahmetinden kavulmuş ne yapıyor? Allah Teala'yı taklit ediyor. Başımıza bir şeytan dikmiştir. İşte bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste İmam Müslim'de rivayet ediyor. Diyor: "Meminkum min ahadin illa waqad wukkila bihi karinuhu min Diyor ki hiç kimse yoktur. İns ve cin. E pardon, ve pardon, Çafir ve müslüman. İlle ki Allah Teala ona bir karin vermiştir. Melek bir karin de vermiştir cin. Melek ne yapar? Ha? Seni her emreder. Cin ne yapar? Seni şerri emreder. Onun için Resulullah'a dediler ya Resulullah de evet dedi benim de var çitene ama Allah benim cinnime hidayet verdi Müslüman oldu elimde diyor. Artık Resulullah biz hiçbir şey istemiyor. Onun için masumdur Resulullah. Bir de sahaba da oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey Ömer diyor, şeytan seni bu vadide görürsen o bir vadiye kaçıyor." Bak bu sefer şeytan Hazret Ömer'den korkuyor. Öyle Allah böyle olur. Şeytan şeytan Müslüman olur mu? Olur. Cin Müslüman olur mu? Olur. Cin de bizim gibi mükelleftir. Bak Resulullah'ın cinin Müslüman oldu. E bu günde çok cinler var insanın içine girip aziyat veriliyor ona. Salih, takvalı bir alim olsa o cin Müslüman oluyor elinde. Ben kaç tane gördüm Şeyh Bin yanında cin Müslüman oldu. Bizim bir hocamız da vardır yüz film mutlak Allah rahmet eylesin. O da bir numaraydır cin üzerine okmaya. Mekke'de ben Ramazan'da önümde cin Müslüman oldu. Hem de hasta cin. Müslüman oldu. Dedi, hoca dedi elhamdülillah seni de Allah kurtardı bir gün dedi. Zaten öleceksin dedi. İçinde ölseydin ateşe giderdi. Maksat cin de Musulman olur. Onun için ehli, ehli takva evliyaullah'tan cin bile kaçar. Şeytan vazgeçer, geçmez. Bu sefer bir tane de değil bir ekip gönderir onun başına. Hem de en uzmanlarını gönderir. Onun için ne kadar takva, ne o kadar budu budu şeytandan vasfasa daha fazla olur. Evet, şeytan bizi Karinimiz, din karin bize ne yapar? Kötü yolu savuk eder. O da nefsimizdir, şahvetimizdir işte. Yok hayaldır şahvettir, maddi. Hayır, manevidir. O şeytan bize gücü yoktur bir şey desin. Sadece şeytan bize vasfese edebilir, fikrimizi karıştırabilir. O kadar gücü var. Onun için senin şahvatini kabarır. Namaza kalkarsın der, dur ya hale biraz daha bekle. Birden bakarsın namazın vakti geçti. Ya bir şey olmaz bir güzel kadına bak bir seferde bir şey olmaz. Bak, zaten Resulullah diyor ilk bakış senindir. Ya sen suyunu çıkartın ne hiç bakış senindir? Şeytanın vasıtasıyla. Onun için ama melek ne sene her zaman levm edersen. Ya günahtır yakışmaz seni. Bak bir adım ileri, mümin ne yapar? Bir adım ileri gitse dört adım cerata. Ama imanın zayıf oldur. Yanındaki şeytan vasıtasıyla ne yaparsın? Bir adım geri etsen beş adım ileri gidersin. Neyle? Tevville. Sana gelir tevvil de aldatır seni. Zaten günaha düşenler neyle düşür? Yalan söyleyen, gıybat eden, hırsızlık yapan, Müslüman neyle yapıyor bunları? He? Teville yapıyor. Evet. Şeytanın giriş noktaları, adımları var. Bak Allah Teala diyor, adımlarından dikkat edin. Hutuvatü şeytan. Adımları var, oradan dikkat edin sinsidir, düşmanımız. Evet, bu melekler de bizi yere çağırmak için allah Teala olarak, onları bizim için yaratmıştır. Bu, kiramın katibinden daha ayrı ayrıdılar. Burada var yazurlar, onların ayrı görevleri var. Bunlar ayrıdır. Bir de cenel var, onlar da ayrıdır. Hafaza da var, onlar da ayrıdır. Bunlar hepsi böyledir. Evet. Bizim Rabbimiz azimdir. Azim olduğu için biz bunları inan bu meleklerin detaylı bildiğimiz için imanımız artması lazım. Onun için meleklere iman imanın olması olmazıdır, şartıdır, rüknüdür, asasıdır. 15. Allah Sübhanahu Teala melek yaratmış. görevi Müslümanlara istiğfar ettiler. Neden? Çünkü insan oğlu hataya maruzdur. Babamız bile cennette hata yaptı. Ama babamızın yoluna uymamız lazım. Hata yaptık, hemen döneceğiz, istiğfar edeceğiz. Allah Teala babamızı kurtardığı gibi, ona istiğfara öğrettiği gibi bize de öğretmiştir. Her insan hata yapar. Velevçi, dedikçe hadiste ne diyor? Diyor ki, ey oğlu bu dünyanın dolusu hata yapsan gel affederim seni. Bir rivayette velevçi denizin çöpü gibi hata yapsan ben seni affederim. Niye Kum tanesi demedi deniz köpüğü dedi. Kum tanesi sayılır bu dünyada. Kaç tane kum tanesi var sayabilirsin. Hele Allah Teala kendisi yaratmış sayısın da bilir. Ama kum tanesi bitti ne olur? Sayı biter. Ama deniz köpüğü dünya durdukça ne yapar? köpük üretir. Velev ki az olsa üretir. Köpük durmaz. Devamlı üretiyor. Dalgalar vurdukça köpük üreniyor. Onu hiç Allah Teala kutçu hadiste deniz köpüğü gibi. Yani insan oğlu çaresi yoktur, hata yapacaktır. Allah Teala diğer rivayette diyor ki hata yapmasanız, benden af dilemeseniz, tovbe etmeseniz, kulluğunuzu beni izhar etmeseniz, benim azamatımı, benim cabarotumun önünde özür dilemeseniz, istiğfar tovbe etmeseniz, sizi alırım. Yeni bir toplum yaşa, yaratırım. Onlar istiğfar etsin. Affederim ben de bundan hoşnut olurum. Diğer kutsu hadistin. Gördün mü? Onun için bu melekleri de Allah yaratmış. İnsanoğlu Hatay'a mağarasıdır. Onun için bu melekleri de Allah Subhanahu ve teala yaratmış. Ne yapsılar? Bizim için tövbe istiğfar etsiler. Ne kadar büyük azim Rabbimiz var ya. Biz burada oturup günah işliyoruz. Allah Teala azim varlıklarından melekler bizim için asmanda ne yapıyorlar? İstihbar ediyorlar. Hem de meleklerin en mukarrabları. Yok normal melekler. Meleklerin en Allah'a yakın olanları, en azimleri. O da bu ayette tecelli ediyor. Gafir suresi 7. ayette Allah Subhanehu ve Teala diyor ki الذين يحملون يحملون عرش الذين يحملون arşa, ومن حوله يشبعون بعند ربهم her taşıyanlar arşı taşıyan melekler arşı Rabbimizin arşini, azim arşını Allah'a en yakın olan meleklerdi ki bunların istediği şey nedir Arşi melekler azim onlar hulkatleri büyüktür diyor onlar ne yaparlar tesbih ederler Allahu Teala'yı tenzih ederler ha eksiklikten ve hamd ederler ve şükrederler ve yu'minun ve iman ederler sonra bir görevleri daha var ve estağfirun lil-ladina iman edenler istiğfar ederler iman edenler için istiğfar ederler ne derler ya Rabbi affet bulağı ya Rabbi bula affın Sonra diyenler ki Rabbena ey Rabbimiz vesiyte kulle şeyin rahme her şeyi rahme ve ilme her şeyi ilminle rahmetinle kuşattın. Bir şey senden cizlenmez. Fekhfir lillezine tabu Fekhfir lillezine tabu. Bak püf noktası buradadır. Sen hatayet mahsuru yoktur. Her gün hatayet tövbe et hakkıyla ama yok hatayı işlemeden önce niyet ederim ben işleyeyim ondan sonra tövbe edeyim. Hayır. Gaflete geldim babamız Adem gibi. Bilerek değil. İblis bilerek hatayı işledi. Onun gibi değil. Bilmeyerek, gaflete gelerek insan oluyoruz. Tövbe ettikçe Allah feler ve loki deniz köpü yukadereydi. İşte ne diyor melekler? Ya Rabbi affet. Sen iyi bilirsin. Her şeyde ilmin haberin var. Bunlar hakiki tövbe ediyorlar. Onun için tövbe edenleri affet. Demedi hata edenleri mutlak affet. Ne kadar musulmanlıysan, hatandan tövbe etmemişsen sen o tövbe terazında karşına gelir. Sonra delil nedir? Tövbe ettiler. Ne yaptı melekler diyor ve وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ Senin yolunu da devam ettiler. Yani sırat-ı müstakim üzerine gidiyorlar. Tövbe ettikten sonra. Babamız Adem gibi. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ Onları da cehennem ataşından kuru. Bak melekler ne güzel dua ediyorlar biz. Belki bir denemiz kendi nefsine bu duayı etmiyor. Kendi kendisi hiç etmiyor. Ne kadar fıkıhlı bir duadır. İşte melekler o kadar azimdiler. Allah bu azimleri de bizim için yaratmıştır. Ne kadar bir azim Rabbimiz var bu melekleri, mukarrab melekler bizim için dua ediyor. 16. Allah Teala bazı melekleri yaratmış sadece müminlere müjde versiler. Sadece işleri budur. Nerede mümin var, celiller ona müjde verirler. İster direk, ister detaylı yollarla, ister rüyasına girer, ister kalbine o müjdeyi böyle verir ki hissedersin Allah seninle razı değil, kalbin ferahlenir. Sanki bir müjde geldi senin. Çi yolu seçeceksin, nasıl seçeceğim bilmiyorsun. Birden dersin ya Rabbi tevekkül ettim bu tarafa gidiyorum, kalbinde bir ferahlık hissedersin. Sen de işte o doğru yoldasın. İşte o melekler gelirler, seni müjde veriyorlar. Bu da çok olmuştur. Mesela Diyor ki Allah subhanehu ve teala peygamberi Zekeriye'ye müjde verdi. Ne dedi? İşte senin oğlun olur. Hem de sen Yahya koydur adı ondan önce böyle bir isim olmamıştır. Çünkü Hazreti Zekeriye neye üzülürdür? Benden sonra nübüvveti kim taşır? O da Ali İmran suresinde 39 ayette. Fenadehul malaikatu ve qaimun yusalli fil mihrab. Mihrab nedir burada? Yok bizim cami mihrabı. Mihrab evinde bir köşeyi musalla yapmışsın kendine. Yok beş vakit ferz namazı için böyle bir mihrab İslamiyette yoktur nafile namazları, gece namazları senin o yuvandır. Yan yatak odandadır, yan çalışma da bir yerin var. Orada namaz kılarsın. Bu müminin mihrabıdır. O kıyamet gününde o yer sana şahitlik eder. Ne diyor? Melekler onu namaz kıldığında çağırdılar. Çağırdılar demek ki sesli konuştular ondan. Zaten peygamberdir. Ennallaha yubeşhiruke bi yahya. Musaddiqen bi kelimetin minallahi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyen minas salihin. Sana müjde veriyor Rabbimiz. Bir çocuk veriyor adı Yahya'dır. Hem efendidir, hem nebidir, hem salihlerdendir. Gördünüz mü? allah Teala sonra Cibril aleyhisselam bu peygamberdir. Bunun gibi çok var. Bir de Cibril aleyhisselam kime müjde verir? Hazret Meryem'e verdi. E de kime verdi? Bizim ümmette. Hazret Khadice'ye verdi. Hazret Khadice Resulullah'ın yanındaydır. He? Cibril aleyhisselam geldi Resulullah'ın yanında Mekke'de dedi dedi Resulullah dedi Cibril geldi. Hazret Khadiz'e de toparlandı. Sonra dedi tabi görmüyor. Hz. Khadiz'e Cibril görmüyor. Resulullah dedi Cibril sana salam söylüyor. Ey Khadiz'e. O da dedi aleykümselam ve sana müjde veriyor. Cibril aleyhisselam. Sana cennette bir köşk müjdesi veriyor. İşte bu da müjdedir. Eydir bu bize bugün de olur mu? Bütün salihlere olur mu? Olur. Bütün salihlere bu müjde var. Ama dedik ki bunu belki rüyada gelirler. Çok salih insanlar rüyasız sadıktır. Çünkü dedik ki rüya %46 46'da 1 nübuvvetten bir, bir kalı, kalan bir nedir? Müjdedir. Nübuvvetten 46 nübuvveti 46 yere bölsek bir tanesi bizde kalmayacak. O da nedir? Salih rüyadır. Ahir zaman yaklaştıkça bu rüya ne olur? Gerçekleşir. Daha çok sadık olur. Bir rüyada görsek Bizi cennetten müjdesel, müjdeleseler, son, güzel sonlukla müjdeseler, he? salih evletten müjdeleseler, bunlar hepsi meleklerin görevleridir. Allah subhanahu teala öyle melek yaratmış bizi müjdeliyor. Ne kadar azim yaratan, ne kadar azim yaratılan. Evet Allah bizi subhanahu teala bu meleklerden mahrum etmiş. Bu meleklerin müjdelerini bu dünyada, o dünyada bizi bu dünyada müjdeledikleri gibi o dünyada cennetin kapısında karşılardan, karşılanlardan eylesin. Evet, 17. Allah Subhanahu teala bir kısım melek yaratmış görevleri sadece ilim halkalarını, zikir halkalarını dolaşmaktır. Celip o ilim halkasını, o zikir halkasına rahmet saçmasıdır. Kanatlarıyla rahmet satarlar o ilim halkasına He? zikir halkasına. Zikir halkası nedir? Değil ki zikir dedir birden oturmuş La ilahe illallah diyor. Böyle bir zikir halkası yoktur. Çünkü ne sahabe zamanında bu vardı, ne Resulullah yapmış, ne tabi'in yapmış, ne ashab-ı kiram ne dört imam yapmıştır. Ne bugüne giden alimler yapmıştır. Böyle bir zikir halkası yoktu. Asıl zikir halkası nedir? Zikir halkası ders halkalarıdır. İlim halkalarıdır. Allahu Teala'yı oturup zikir ediyorsun, anıyorsun. Ha olabilir. barada otururuz biz istigfar ederiz, tövbe ederiz, la ilahe diyeriz. ama komutla değil. Umutla değil. Neyle ne olur bu zikir halkaları? İşte Resulullah nasıl yapmışsa, nasıl ashab-ı kiramı ilim öğretmişse, böyle öğretir. Eydir burada ne var? Bu melekler gelirler, kanatlarıyla rahmet satarlar ilim halkalarına. Bak insan bu derste otururken, inşallah bizim de ilim halkalarımızda melekler var. Bütün istisnasız var. Kim Allah'ın zikrediyorsa, İlim halkasındaysa, Allah'ı zikrediyorsa, yad ediyorsa, ilmini okuyorsa, emrini fıkh ediyorsa, fıkhiç oturmuşsa, hadis okuyorsa, tefsir okuyorsa, siyer okuyorsa, ne okuyorsa Allah rızası için, Allah'ın dini için o halakadene var, melek var. İster bir tane olsun şahıs, ister çi olsun, ister ha? on tane olsun, yüz tane olsun. Hangi zikir halkası var ise orada melek var. O melekin görevi nedir? İşte rahmet satır. Onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Diyor ki, اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَتُوْفُونَ فِي الطُرُقِ يَلْتَمِسُونَ اَهْلَ الذِّكْرِ Diyor, özel melekler var. Allah yaratmış bunları. Dolaşırlar. Nerede dolaşırlar? Sokaklarda, Ceddeleri dolaşırlar. Şehir arasında dolaşırlar. Ne ararlar? Görevleri nerede? İlim halkası olarak onarlar. İşleri budur. Başka bir şey yoktur. Başka ne görseler hedef o değil. Nasıl bir şey hedefe çitlersin? Hedef ilim halkaları arıyorlar. Nasıl şeytanlar doranır, diskoları arar? Bunlar ilim halkalarını arıyorlar. Eydir ne diyor? <gülüyor> Fe izâ vecedû Allah'a tenâdû Baksalar bir tane ilim halkası var. Şimdi bizim inşallah Sultan Ahmet'te dolaşıyorlar. Vaktler ders başladı yedi buçukta. Ne yaparlar? Tenadü, çağırırlar. Ey millet derler. Diğer melekleri çağırır. Kendi cinslerinden. Helummu ila hacetikum. Gelin aradığınız buradadır. Caloğlu'nda. Çatal Çeşme sokakında. Urava derde. İnşallah. Yani biz bunu küçümsemeyin. Biz bazı ehli bileti hassasiyetimiz var. Düz ehli bid'at yapar. Hayır. Bazı ehli bid'atin her şeyi yanlış değil. Bazen de akılciler, Kur'ancılar, maalciler de bazı güzel şeyler söylüyorlar. E bizim talihsizliğimiz nedir? Hak her yerde var. Zaten onlar da kendi kendine İslam dinini uyguluyorlar. Ama şeytan onların yollarını bozmuştur. Yani hakkı parçalıyor. Biraz hak veriyor sana. Cirmattistan'da batıl veriyor seni. Biz inşallah el sünnet dört imam üzerine olduğu için tam hakkın üzerineyiz Allah'ın izniyle. Hala diyor ki melekler derler ki feyehüffûnehum bi ecnihetihim ila semâid-dunya böyle olurlar ki cenahları kanatların sararlar bu meclise asmana kadar çıkarlar melek melek üzerine. Bir rivayette de bazı melekler ders bittikten sonra haberler olur. Celiller ders bitti derler geç kaldınız. Olsun der. Nerede edres verin bize. Dur celiller orada ne yaparlar? Develenirler. O yerin celiller sürtünürler halıya, koltuğa. O ilmin, rahmetin bereketiyle kalmış orada bize sınsın derler. Allah-u Teala ne azimdir, görüyorsunuz. Bak, müminlerin, müminler için ne kadar rahmet var. Biz kendi ne kadar azim bir varlığız, mükerrem bir varlığız, bilmiyoruz. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنْي اَدَمْ Adem oğlunu mükerrem kıldık, izzetli, şerefli kıldık. Ama kendisi kendisini ne yapıyor? Alçaltıyor. Neyle? Şeytana uymaklı. Evet. 18. Allah Teala özel melekler yaratmış. Görevleri nedir? Haftada bir gün cuma namazında, cuma kapsında otururlar. Çim Erçengildi onun için ecir yazarlar. Başka bir işleri yoktur. heydir cuma namazı ne kadar var? Her yerde dünya dönüyor. Bak dünya döndük, her yerde cuma var? Gidiyor. Her yerde cuma saati var. Hiç bitmez. Ankara bizden on dakika öncedir. On dakika önce Malatya'dır. On dakika önce Van'dır. Ne oldu? Yarım saat. Böyle gidiyor. Dünyada bir tur atarsın 24 saat olur. Bunların görevleri nedir bu meleklerin? He? Bu meleklerin görevleri oturmuş. Sadece cuma namazında insanların kim erken girdi? Onun defterleri var. Açmışlar. Erken adı yazıyorlar. Eyyub Kanaman. Ne zaman girdi? Birinci saatte. Birinci saat ne zamandır dedik? İhtilaf etmiş alimler. Ha? Racih olan birinci saat diyor, işrak Yani cün, çim ızrak çıktı artık melekler defterlerine açarlar. Çim, cumaya erken geldi. Birinci saat girer, sanki Allah rızası için bir deve ne yapmıştır? He? Bağışlamıştır. İkinci saat giren bir ne yapmıştır? Böğüş bir baş. Nedir adı? Sığır. Üçüncü saatte giren bir koyun. Dördüncü saatte giren bir tavuk. Beşinci saatte giren bir yumurta. Allah rızası için vermiştir. azan okundu. Bitti. Defteri kapatırlar. cideller hutba dinlerler. Melekler. Allah bunları bunu içi yaratmıştır. Az mı bu görev? Bak ne kadar azim bir görevdi. Onun için dikkat ederim azanla beraber camiye girmeyelim melekler defteri kapatmış. Her zaman erçen gidelim. Ne kadar erçen gitsek o kadar çarlıyız. Geçen yıl benim bunu bir derste işledik. Oğlum Muhammed diyor baba diyor. Biz erken geçecek, cami açık değil diyor. İmam da zaten zor geliyor camiye diyor. Demek ki bu sünneti de ihya etmemiz lazım. Yani en azından imamlar camiyi en azından bir saat, bir buçuk, saat önce açmaları lazım. İnsanlar gelip orada namaz kılsılar, Kur'an okusular, zikretçiler, istiğfar etçiler. Melekler çünkü kapıda oturuyor ama kapı kapalı Melekler görevlerini sağlam yaparlar. İşraktan sonra cami kapısında otururlar. O melekler yoruldukça, isim yazdıkça hoşnut olurlar. Biz o meleklere şimdi bu toplumda ne yapıyoruz? Aziyet veriyoruz. O melekler seni gördükçe hoşnut olurlar. Nasıl bir baba evladını gördükçe, salih oldukça hoşnut olur. O melekler de muminlerin adlarını yazdıkça hoşnut olur. Ama biz o melekleri ne yapıyoruz? Aziyet veriyoruz. O meleklere şey yapmıyoruz. Evet, Allah'ın azametinden böyle melekler de bizim için yaratmıştır. Tabi o dediğim hadiste okumadım Arap canasını İzâ kâne yevmel cum'ati kâne alâ kulli bâbin min abvâbil mescidi melâiketun yektubûne el-evvela fe-idâ celese ediyor. Evet, 19 Allah Teala bir kısım melekler yaratmış. Buların görevleri nedir? Sabah olur. Her gün sabahtan imsak zamanından buların görevleri insanları her'e davet ediyorlar. Her sukakın başında, her caddenin başında, her evin kapsında bir melek var. İnsanları her'e davet ediyorlar. Neyle davet ediyorlar bizi? Çağırıyorlar. Bak bunu içimizde hissederiz biz. Mumin olsan içinde hissedersin. Biraz Allah korkusu olsan seni içinde hissedersin. Çağırıyorlar. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen Buhari hadisinde şöyle açılıyor. مَا <gülüyor> مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ ف۪يهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ اَعْطِي مُنْفِقًا khalfa." وَيَقُولُ الْآخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْطِي مُنْسِكَنْ تَلَفَا Diyor ki, içi melek ener. Tabi bunlar baş melektir. Her gün, her gün. Enenler yer üzeri. Birisi ne diğer? اللّٰهُمَّ اَعْطِي مُنْسِكَنْ خَلَفَ Kim Allah için infak etti, amel yaptı onun yerini doldur. Halef yani yerini doldur. Yerine daha herli doldur yerini. Amel yaptı, yerine daha güzel amel ver. Sonra al o birisine der, <gülüyor> Allahumma'ti mumsikan telefe. Kim de mumsiktir, herden. Malın cimridir, onun malını ne yap? Telef et. Bereketini al. Bir malın bereketi alınsa telef olur. Şimdi diyorlar ya bu kadar holding insanları var. İnsanlar din diyanatsızdır. Belki Allah-u Teala'ya çifre diyorlar. Belki Allah'a inanmıyor. Atayizler. Var. Türkiye'de de var. Çok büyük şirketler sahibi var. İyidir bunların hanımalları telefon olmuyor. Ne zekat verirler ne herkaret yapırlar. Evet doğru diyorsun. Bir artı bir trilyonları var. Ama onların bereketi alınmış. Bak görürüm. Bir çok zengin var ad vermeyelim burada. Öldüler gittiler soyları olarak ne faydaları var? Bir denesi o kadar zengin iyidir ki öldü bile kabirde yatamadı. Kabrini çıkarttılar, cenazesini neşini çaldılar, para istediler. Evlatları öyle evlettir dedi. Istemiyoruz babamızın neşini, para da yoktur size. E bir denesi gitti Türkiye'nin zenginlerine ne koydu? Peşinden ne koydu? Ne salih evlat, ne onun için kimse istiğfar ediyor, he? ne dua ediyor. Etse de kabul olmaz. Çünkü duanın, istiğfarın, şefaatin şerti nedir? Allah hem şefaatçinden razı olsun, hem şefaat edenler razı olsun. E bu kisil Allah taraftarı değilse şefaat edeceğin olur. İşte bereketi çekilir. Bu meleklerin de görevi budur. İnsanları hele davet ediyorum. Evet. Cirminci Allah Teala bir kısım meleği yaratmış sen Kur'an okurken senin gelir seni dinler. O meleklerin görevi Kur'an senin gelirler seni dinlerler. Var mısınız Kur'an okumaya? Bir de Kur'an okumanın şeyi nedir arkadaşlar? Kur'an asıl okumanın Adabı, yani de asıl okuma Kur'an'da nedir? Sesli okuyacaksın. Yani yok böyle makamdan okuyacaksın sesli. Tertil okuyacaksın ama en azından yanında çitene senden o tarafa duysun. Evde okudun, Kur'an okumak sesli olur. Çünkü dilin Kur'an'a alışması lazım, dönmesi lazım. Ama biz bir günde otururuz Kur'an'ı böyle gözden okuruz, ağzımızı... Zaten ağzını çabalatmasan Kur'an okumak sayılmaz senin için. Nasıl namazda dilini çabalatmasan o namazın batildir. Kalpten namaz yoktur. Kur'an okumakta da kalpten Kur'an okumak yoktur. Gerek Ayette diyor Resulullah acele etme dilini çabalatma diyor. Çünkü Kur'an okuması dil çabalamaktandır. Evet sessiz okusan da gene ağzın çabalasın dilini oynasın. Anlatabildim. Asıl olan budur. Sesli okumadın melek gelmez. Sesli okudun melek gelir dinler seni. Melek bu nedir melek? Azap meleğidir. Hayır rahmet meleğidir. Senin yevüne rahmet meleği geldi. Kur'an okuduğun yerde rahmet meleğendi. Sen büyük nimettesin. Allah seni kurur. Şeytan senden uzak olur. Bu da bir sahabeyle oldu? Usaydi ibn-i Hudayr radıyallahu anhu. Diyor ya Rasulullah Geldi Resulullah'a dedi. Bir gün gecedir oturmuştum. Dışarıdaydım. Dışarıda oturmuştum. Yani evin havlasında atım da yanımda bağlıdır. Çocuğu da var uzanmış uyumuş gecedir. Gece namazına kalkmış. Çocuk da uyumuş at da biraz onun bir iki metre o tarafta. Diyor ki ben Kur'an okudum Bakara suresini okudum. Bakara suresi okurken atım başlıyordu ses yapmaya. Ne der böyle ayağını kaldırır? Çişni, çişni yurdum. Ön ayaklarını kaldırıp bir yere vurup çişniyordum. Sanki bir tehlikeli bir şey oluyor. Duruyorum, at duruyor. Bir de başlıyorum, bir de çişniyorum. Hareket ediyor, yerinde duramıyor at. Üç sefer böyle oldu, korktum çocuğum üzerine. Yani at gelir birden hayacandan, çocuğum ayağın altında kalır. Korktum, durdum, okumadım daha. Gözümü kaldırdım, havada asmanda baktım, böyle yürüdüm. Yuvarlak yuvarlak ışıklar gibi böyle hafiften zıt diye geçti. Korktum diyor ya Resulallah. Nedir bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey üset keşke devam etseydin. Durmasaydın. Ya Resulallah korktun çocuğum o derine. Dedi olar melektir. Gelmiş senin Kur'an'ını dinliyordu. Evet. Hadiste nerede geçiyor? buharide geçiyor. Hancı kitapta Fadailul Quran kitabında. Onun için diyor ki: "Resulallah til <gülüyor> kelmaleaiketu danat li sautika. لو قرات لاصبحت لاصبحت ينظر الناس اليها لا كتوارى منهم." La tetawara minhum. Diyor ki eğer sen devam etseydin çünkü bu kadar sen görmüşsün onları çünkü onlar görünmezler melekler. Madem görmüşsün sen bereketli adamsın yani. Kalsaydın okusaydın sabaha kadar insanlar bile onu görerdiler. Gözlerinden kaybolmazdır. Senin bereketinle tabii. Gördünüz mü? Ne kadar bereketlidir. Evet. Ciri'nin birinci allah Teala bazı melekleri yaratmış müminlerden savaş ederler. Müminleri savunurlar. İtal yaparlar. Müminlerden. Savaşlarında müminlerin yanında olurlar mücahidlerin. Bu da nerede oldu? Tabi her savaş değil. Kim Allah yolunda savaş ediyorsa melekler onların, onları kurur. Onlardan savaşır. Kimiyle Allah yolunda la ilahe illallah çelimesi yükselsin, yücelsin onun için savaş edenler. Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Bedir'de ve birçok e, şeyinde, birçok e, savaşlarda ne oldu? İndiler, melekler savaştılar Resulullah'la ve Resulullah'tan sonra da Ashab-ı Çıram'dan ve Ashab-ı Çıram'dan sonra tabi'inle, etba'u tabi'inle bücüne kadar bu var. Bücüne kadar salih mücahitler Afgan savaşında vardır. Resmen vardır. Bir kısımları de görünmüştür. Yani yok böyle görünmüştür. Böyle görünmüşler bayaz elbiselerle savaşa katılmış insan tipinde sanki. Ondan sonra onları aramışlar, bulamamışlar. Rus savaşında bu göründü. Ben şahidim. Orada resmen bize bazı arkadaşlar aktardı bunu. Allah rahmet eylesin Şeyh Abdullah Azze'm de bunları bir kısmını kitaplarında yazmıştır. Derslerinde de anlatırdır. Evet. O biliyorsunuz bu konuda mucahidlerin imamıydır orada. Allah da ona niyetine göre şehadet nasip etti. İnşallah şehittir. Şefiattir kıyamet gününde. Evet. O da e, Ali Ümran sure, suresinde ayetlerde geçiyor. Ve lekad nasarakumullahü bi Bedr ve entum edille. Fettakullaha la alakum tashkurun shura diyor iz taqulu lil mu'minina alen yakfiyukum alen yakfiyukum an yamuddukum rabbukum bi thalathati ala bi thalathati alaf min al malaikati 3000 tane melek Bedir savaşında indi ve devam ediyor Allah Teala Bedir savaşında 3000 tane İsteseniz daha fazla iner hayatında onu da diyor. Ve hatta Bedir savaşında şeytan orada hazır iyidir, nazır Bir necdi, şeyh'i, yaşlı bir pir gibi, ne olmuştur, Kılıfına gelmiştir. Dedi gelin, gelin siz savaş atın. Ben de sizin, ben de vakabilem de sizin peşinizdedir. Orada birden baktılar bu kaçtı. Gel ya nere kaçtın? dedi ben gördüğümüzü siz, sen, siz görmüyorsunuz. Cibril aleyhisselam gördü. O. o Cibril'in olduğunu bilir iblis. Allah bizi korusun ondan. Şerrinden, adımlarından. Ha? Kaçtı. Ayette resmen böyle geçiyor. Feneke feneke fenekle su ala Peşine bakmadan koydu kaçtı iblis. Evet. İşte kıyamet gününde de aynen öyle yapar. Ne der? Cehennemde lâğmeder ehli ataş onu. "Bana ya ben sizi davet ettim. Siz isticâbet etmediniz. Etmeseydiniz." O kadar basit. Evet. 22. görev meleklerin bazı melekleri Allah Subhanahu ve Teala yaratmış sadece bizim müminlerin cenazelerinde bulunmak için Körevleri budur. Nerede mümin oldu onun cenazesinde yürürler. Cenazede ne kadar mümin çok olsa o kadar af sene çok olur. Onun için Allah tarafındandır salih insanın cenazesi kalabalık olur bak. Salih insanın her zaman cenazeleri ne olur. Kalabalık olur, çok da olur. Aşırı olur. Onun için selef alimleri demiş, bizden ehli bid'etin ayrım günü cenaze günüdür. Bakın cenaze gününde bütün büyük alim, ehli sünnet alimleri her kesimden insan çıkar, tıklım tıklım olur, şukaklar çiklenir. Ama ehli bid'at halimi ölse, elin sayısı kadar adam gider onu görür. Bu tarih beredir, açın bakın. Evet. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Sehd ibn Sa'd ibn Mu'ath radıyallahu anh Ansar'ın efendisi diyor ki: "Hâzâ'llezî taharrake lehu'l-'arş." Sa'd'ın ölümü için her şey yerinden oynadı Arş yerinden oynadı. Sa'd'ın ölümü için o kadar Allah yanında azim bir mümindir. وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ sema, Asmanın kapıları açıldı onun için. Ne için açıldı? Ruhunu karşılamak için. Rahman'ın arşı yerinden oynadı. Dokuz tane melek taşıyor. Onlar hemen oynadı yerlerinden. Sa'd öldüğü için. İstihbar ediyorlar tabii orada melekler. İstihbarlarından, üzüntülerinden Rahman'ın arşı oynadı. Hiç kimse için kolay oynar mı Rahman Arş'ı? İşte mümin bu kadar azizdir Allah Teala'ya. Mukerremdir. İkram sahibidir, şeref sahibidir. Ve sa samaların kapısı açıldı rahmetin. Sonra diyor Resulullah: "Ve şehidu ve şehidehu 70.000'den melâike." 70.000 tane de melek cenazesinde şahit oldu. Sa'din. Yetmiş bin tane oldu. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin cenazesine gidiyor. Ayağını şöyle atıyor. Böyle pencesi üzerine yürüyor. Ya Resulullah niye böyle yürüyorsun? Diyor her yer melek doludur. Üzerlerine basmayalım diyor. Ya onun için Melekler salih insanların cenazelerine gelirler. Resulullah bir sahabeni gömdükten sonra ne derdir? Kardeşiniz için istihfar edin şu anda sorguya çekiliyor. Sizin istiğfarınız onu sabit kılar ve Allah'ın rahmetini getir üzerine. Biz samimi değiliz tabi. Samimi Müslüman samimi olur. Biz gitsekse işte bakırız gidiriz ondan sonra sanki bir şey olmamış. İbret yoktur çünkü. Ama melekler samimidiler. Melekler otururlar orada gitmezler, istiğfar ederler. Asıl vafa olardadır. İnsanoğlu melekler yanın Allah indinde daha azizler meleklerden. Ama ne zaman? Ne zaman her tarafın melek gibi olsa. Daha ezzetli olursun. Çünkü melek istese de günah işlemez. Sen istesen işlebilirsin. Allah indinde dedik, mümin insanlar melekten daha Mükerrendir. Evet. Ciri üçüncü bazı melekleri allah Teala yaratmış ki görevleri sadece Resulullah'a ne yapsılar? Dua etsiler. Resulullah için dua etsiler, müminler için dua etsiler ve istiğfar etsiler. Bu dedik o şey meleklerinden ayrı. Hameleti arş. Olar <gülüyor> ayrı bunlar da ayrıdır. Bunlar sadece Resulullah için, müminler için Resullaha uyan bak Resulullah diyor ve müminler. Yani kim hakkıyla mümindir Rasullaha uymuş, onlar için istihbar ederler. Diyor ki inna Allah'a ayette cuma günü her çeşit şey, o imam okuyor bunu biliyorsunuz. İnna Allah ve melekatu yusalluna alennbi Allah ve melekleri yusallûne ale'l-nebi. Yani nebi için ne yapıyorlar? İstigfar ediyorlar. Allah Teala'nın istigfarı nedir? Razı olmasıdır. Meleklerin istigfarı nedir? Ha? İstigfardır. Doadır Rabbina. Ya eyyuhallezine amenu <gülüyor> sallu aleyhi ve sellimu teslime. Ey iman edenler! Siz de Resul'a salat-salam getirin. Allah ve melekleri Görevleri budur. Onun için mumiller de salat ve selam getirmesi lazım. İkinci ayette huvellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu. Allah he? Allah ve melekleri yusalli aleykum. Sizin için salat yapıyorlar. Salat dedik Allah'tan meğfirattir. Aftır. Melekten istiğfardır, duadır. Gördük Allah Teala niye yaratmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnne innel melaikete tusalli ala ahadikum madama fi meclisihi." Melekler diyor ki, Allah'ın melekleri var diyor. Bir tane meclisinde oturmuşsa onlar onun için istiğfar ederler. Meclis nedir? Yani ferz namazından sonra oturdun o melekler seni istiğfar ediyor. Meclisin oradır. Fers namazından sonra evinde mi oturdun? Hayır. Zaruret için, hastalık için evet. O meclis sayılır. Ama camide oturdun. Fers namazından sonra camide oturdun. Salam verdikten sonra istagfirallahu üçker Allahümme teslam tesbihatini yaptın. Ne yapar melekler? İstighfar eder senin için. Tusalli ala ahadi. İstiğfar eder. Ne diyar? Allahümme khfir lehu. Allahümme affet bunu. Allahümme erhamhu. Rahmet onu. Mâlem yuhdith. Eğer konuşmasa, konuşmasa, yuhdith nedir? Dünya meselelerini konuşmasa. Çünkü sen namazdan sonra zikirdeysen, tesbihatteysen sen namazdasın. Namazdasın. Evet. Ondan sonra Resulullah diyor ki: "Va ahadukum fi's salati ma kanatis salati salatu tahbisuhu." Diyor ki bir deneniz namazdasınız ne kadar namaz sizi alıkoymuştur. Ben mesela namazdan sonra dükkanıma evime dönemiyorum çünkü tesbihatimi yapıyorum. Yen yani de namazdan önce gitmişim camide oturup dua istiğfar ediyorum, azanı bekliyorum namazı kılayım. Ben namazda sayılır. O menekter de benim için istiğfar edecaklar. Evet. Sonra bir rivayet tamamin muslimin yusalli alayya illa sallat alayhi'l melekah. Ve ma salla alayya feli ve men ve ma salla alayya felyekul abdu min dalika au lyukther. Diyor ki bir musliman bana salavat getirdi melek var mücelleftir ona salavat getirsin. Bana salavat getiren kul da çok getirsin ki melek ona çok salavat getirsin. Onun için bizim Resulullah diyor cimri adamı diyor ben olurum, yanında bana salavat getirmez. Onun için her dediğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dememiz lazım. Sonra bir rivayette de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Memin muslimin yaudu musliman illa hatta yumsih. Bir musliman bir musulmanı ziyaret etti sabah zamanında illa 70 bin melek ona ne yapar? He? eder onun için. Eğer akşam geldiyse 70 bin melek onun için istighfar eder. Ondan sonra onu cennete sokar. Yetmiş bin melek istihbar ediyor senin için ya. Ne zaman? Bir kardeşini gidip halini soruyorsun. Çıktın evinden Allah rızası için soruyorsun onu. Demek ki Allah Teala bu melekleri yaratmış. Niye? Bizim için istihbar dua etçiler. Ne kadar azim Rabbimiz var ama biz kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Evet, 24 allah Teala bir kısım meleği yaratmış, sadece görevleri nedir? Kim salavat getirdi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem? Bak ben kaç tane ders değilim sallallahu aleyhi ve sellem. Bu melekler hemen alıyorlar, jet hızıyla Resulullah'a götürürler. Nerededir Resulullah? Medine'de kabrinde yatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Celip o kabirde Resul, ya Resulullah, Abdullah yolcu İstanbul'da sene salavat getirdi. Ahmet, Mahmud filan yerde getirdi. Ha bir Johnny var Müslüman olmuş, Amerika'da o da getirdi, seni onu da götürürler. Bütün Müslümanın salavatı Resulullah'a tebliğ olunur. E bu ne kadar gelir, nasıl gidiyorlar hızlı, ne dedik bu? Bizim dinimiz gayb dinidir. Biz bunu anlayamayız. Ama bugün de e-mail bak yakınlaştırır mız biz bunu? Adam bir e-mail gönderiyor, ha? saniyelerde bir milyon insanın e gidebilir, açıp görüyorsun onu. E Allah kadirdir her şeye. Bu insan hasir ilmiyle böyle bir şey bulmuşsa, he? Rabbil Alemin, bunu bilemeyiz. Gayb dinidir. Bizim Rabbimiz gaybdir bile. Cennet gaybdir. Biz ama ne yapacağız? iman edeceğiz. Evet. O da ne diyor? İnne lillahi melâiketen seyyâhîne fil ardi. Yuballiğûneni Min selam. Diyor ki seyyah, melekler var dolaşıyorlar. Hemen jet hızıyla nasıl jip bilirler nerededir hemen gelirler olarak onarlar. Nerede kim salat getirdi hemen onu görenler onu Allah Resulullah'a tebliğ ederler. Eğidir buradan bazı ehli bid'at nemalanıyor. Ne diyor işte Resulullah bak canlıdır kabrinde ha? bizim için istiğfar ediyor bize şefaat diliyor biz onu çağırsak ya Rasulullah gelir bize yetişir. Bunlar hepsi nedir? Hırafattır, bid'attır, yerine göre şirktir, kifirdir Allah korusun. Rasulullah ölmüştür. Allah Teala diyor senden önce hiç kimse kalmaz, her şey ölür. Resulallah da kabrinde ölüdür. Ama Allah onun cesedini he, haram kırmış. Yer onun cesedini, cesedini aziyet veremez. Ama ölüdür. Sadece bu konuda Resulullah'ın ruhu gelir kendisine salamı alır. Bu kadar biliriz biz. Ne kadar bize tebliğ gelmiş onu o kadar inanacağız. Fazla geçse ne olur? İctihad olur. İtikatta itikat meselesinde de ictihad kapısı kapalıdır. Çünkü bütün ictihadlar itikatta iblis'tendir, şeytanlandır. Çünkü Resulullah noktasını koymuştur. Evet, din nasılla dondurulmuştur. Vürcül koyulduğu meselelerde evet, iştihad var. Ama nokta koyulmuşsa iştihad yoktur. Evet, 25. mesele geç kaldık. Mübarek gidiyor ya. Kaç, Ne kadar oldu? O zaman bugün de bitiremeyiz. Çünkü bayağı var konular da şeydir. Bugün burada bitirerim inşallah. 25'i Önümüzdeki derste işteyseniz, ve Alhamdulillah Rabb al ve Salat ve ala sīd al-Muhsalin, Nabīna Muḥammad ala